Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin takva hayatı. Takva, Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden kulun kendini korumasıdır. Nefsani arzuları köreltip ruhani istidatları inkişaf ettirmektir. Kur'an ve sünneti hayatının her safhasına büyük bir titizlikle intikal ettirebilmektir. İç alemi terbiye edip, dinin hükümlerini, muamelat ve ibadetleri, büyük bir muhabbet, gayret, fedakarlık ve vecd içinde ifade edebilmektir. Cenab-ı Hak'la kalben buluşmak, şefkat, merhamet, cömertlik, affedicilik gibi cemali sıfatların kalpte tecelli etmesidir. Bu güzel hasletlere ise ancak Allah Teala'yı layıkıyla seven, O'nun muhabbet ve rızasını kaybetmekten şiddetle korkan kişiler nail olabilirler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur, Sizin Allah katında en şerefli ve en üstün olanınız, en müttakî olanınızdır. El-Hucurat 13 Allah müttakîlerin dostudur. El-Câsiye 19 Ey mü'minler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takva azığıdır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı takva sahibi olun. El-Bakara 197. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Allah korkusu her hikmetin başıdır. Günah ihtimali olan şeylerden sakınma, vera ise amellerin efendisidir. Allah'a göre kulların en sevimlisi takva ehli olup da kendini gizleyenlerdir. İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olurlarsa olsunlar, Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sık sık Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim diye dua ederlerdi. Şu duayı yapmadan bir meclisten kalktıkları da pek az olurdu. Allah'ım bize günahla aramıza girip ona düşmemize mani olacak kadar korkundan bir hisse ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da şöyle buyurmuşlardı. Ben sizin görmediğinizi görürüm ve sizin işitmediğinizi işitirim. Sema çatırdamaktadır Onun çatırdaması da hakkıdır Zira dört parmaklık bir boşluk yoktur ki Orada muhakkak alnını Allah için secdeye koymuş bir melek olmasın Vallahi siz benim bildiklerimi bilseydiniz Az güler çok ağlardınız Zevcelerinizle meşgul meşgul olamaz yollara dökülür, yüksek sesle Allah'tan yardım isterdiniz. Bu hadisi şerifi nakleden Ebu Zer radıyallahu anh, Allah korkusu sebebiyle şöyle demiştir, kesilen bir ağaç olmayı ne kadar isterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah korkusu sebebiyle düşmanlarına karşı bile çok hassas davranır, onlara en ufak bir haksızlıkta bulunmaktan kaçınırdı. Bu sebeple de daha çok af yolunu tutardı. Şu hadise bunun güzel bir misalidir. Süheyl bin Amr, Kureyşlilerin hatibiydi. Sözün haddinden fazla tesirli olduğu bir devirde, devamlı İslam aleyhine konuşur, insanları kışkırtırdı. Bu zat, Bedir gazvesinde esir düştü. Hazreti Ömer radıyallahu an, Ya Resulallah, müsaade buyurunuz Süheyl'in ön dişlerini sökeyim de, dili dışarı sarksın. Bundan sonra hiçbir zaman ve hiçbir yerde, sizin ve İslam'ın aleyhine konuşamasın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse ise, bırak onu ey Ömer, ben onun uzuvlarına böyle bir zarar veremem. Zaten bunu yapacak olursam, peygamber olmama rağmen, Allah Teala da aynısıyla bana mukabele eder. Acele etme. Gün gelir o, senin met edip hoşlanacağın bir makamda konuşma yapar ve seni sevindirir buyurdular. Hakikaten, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi gerçekleşti ve bu zat Mekke fethinde Müslüman oldu. Allah Resulü'nün vefatı üzerine yer yer irtidat yani dinden dönme hareketlerinin görüldüğü, Mekke'nin çalkalandığı bir hengamede, Kabe'nin yanında bir hutbe irad ederek insanları yatıştırdı ve onları, imanlarını kaybetmek gibi büyük bir hüsrandan kurtardı. Hazreti Ömer radıyallahu an Süheyl radıyallahu anh'ın bu konuşmasını işittiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü hatırladı ve, Ya Resulallah, senin Allah'ın Resulü olduğuna bir kez daha şehadet ederim diyerek gözleri doldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir defasında Allah korkusuyla gözyaşı dökmüş ve şöyle buyurmuştur. Allah'a karşı olan haşyetim beni ağlattı. Zira o, celle celaluhu, beni kılıcın ağzı gibi ince ve keskin olan, dost doğru bir yol üzere gönderdi. Ondan azıcık eğrilsem, helak olurum. Hatta İbni Abbas radıyallahu anhümanın nakline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar ve yakıcı bir ateş vardır. Ayet-i kerimesini okuduğunu işitince düşüp kendinden geçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet günü hesabını vermekten korktuğu için günlük hayatında pek çok mübah şeyleri bile terk ederdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bardak getirilmişti. İçinde süt ve bal vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir içecek içinde iki nimet, bir bardak içinde iki katık. Benim buna ihtiyacım yok. Ancak bunun haram olduğunu da düşünmüyorum. Sadece kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki fazlalıklardan hesaba çekmesinden korkuyorum. Allah için tevazu gösteriyorum. Kim Allah için tevazu gösterirse, Allah onu yükseltir. Kim de kibirlenirse, Allah onu alçaltır. Kim iktisatlı davranırsa, Allah onu zengin kılar. Kim ölümü çokça hatırlarsa, Allah Teala onu sever. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu tavsiyelerde bulunurlardı. Bir kul günaha girerim korkusuyla yapılması mahzurlu olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça müttakiler takva sahipleri derecesine ulaşamaz. Bir şey hakkında yemin eden kişi, sonra takvaya ondan daha uygun bir şey görürse, yemininden vazgeçip takvaya uygun olanı yapsın. Hasılı bir mümin, yapacağı her hareketi, acaba Allah Teala'nın rızasına uygun mu, yoksa onun gazabını mı celbeder diye düşünerek yapmalıdır. Her şeyden evvel, Allah korkusu ve takvaya sahip olmaya gayret etmelidir. Bu ilme sahip olmadan diğer ilimleri elde etmenin, kişiyi çok tehlikeli neticelere sürüklediği defalarca tecrübe edilmiştir. Son olarak şunu da ekleyelim ki, bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadet, zikir, ve takva hayatını hakkıyla ifade edebilmemiz, bunların derinlik ve güzelliğini tam olarak izah edebilmemiz mümkün değildir. Biz burada sadece birkaç misal vermeye gayret ettik. Bu misalleri okurken de, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözünü hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak icap eder. Siz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, bir hadis, bir söz ve bir durum rivayet edildiğinde Allah Resulü'nün hidayet, salah, iyilik, fazilet ve takva itibariyle bundan çok daha üstün ve daha ötede olduğunu bilin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kalbi irtibat, salavat-ı şerife. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El-Ahzab 56 Cenab-ı Hak ve sayılarını kendisinden başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı salat etmektedirler. O halde biz de hayatımızın her anında daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hatırlamalı, ona tam manasıyla teslim olmalı, ve çokça salatu selam göndermeliyiz. Übey bin Kâb radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulallah ben size çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir diye sordum. Dilediğin kadar buyurdular. ''Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?'' diye sordum. ''Dilediğin kadarını ayır ama daha fazla zaman ayırırsan senin için daha iyi olur.'' buyurdular. ''Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım.'' dedim. ''Dilediğin kadar yap ama daha fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur.'' buyurdular. Ben yine şu halde üçte ikisi yeter mi diye sordum, istediğin kadar ama artırırsan senin için hayırlı olur buyurdular. Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur deyince, o takdirde Allah Teala dünya ve ahirete ait bütün arzularını ihsan eyler ve günahlarını bağışlar buyurdular. Salatü selam o kadar mühimdir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi de peygamberlik makamına salatü selamda bulunmuştur. Bunu Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek ve ümmetine örnek olmak için yapmıştır. Bir mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam ederse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona daha güzeliyle cevap verir. Bu da bir mümine mükafat olarak yeter. Zira Peygamber Efendimizin duası hak katında makbuldür, reddedilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir kimse bana salatu selam getirdiği zaman, onun selamına karşılık vermem için Allah Teala ruhumu iade eder. Kim kabrimin yanında bana salat ederse, ben onu işitirim. Kim de uzaktan salat ederse, o bana ulaştırılır. Bilhassa cuma günü salatü selamla meşgul olmak çok faziletli bir ibadettir. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü bana çok salavat getirin. Zira o gün meleklerin hazır ve şahit olduğu bir gündür. Şârihler, meleklerin cuma gününe şahit olmasını şöyle izah ederler. Cuma günü melekler gelir, mescitlerin kapılarında durur ve gelenleri öncelik sırasına göre yazarlar. Namaz kılanlarla musafaha eder ve onlar için istiğfarda bulunurlar. Müminlerin diğer amellerine de şahitlik ederler. O gün bir kişi bana salat ettiğimde onun salatı mutlaka bana arz edilir. Salavat getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder buyurdular. Ben vefatınızdan sonra da mı diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet vefatımdan sonra da. Allah Teala peygamberlerin vücutlarını yemeyi yeryüzüne haram kılmıştır. Allah'ın nebisi hayattadır ve daima rızıklandırılır buyurdular. Hazreti Ali radıyallahu an bu hususta şöyle demiştir. Her kim cuma günü peygamberimize yüz kere salavat getirirse, kıyamet günü mahşer yerine yüzü çok güzel ve nurlu olarak gelir. İnsanlar gıpta ile, bu zat acaba hangi ameli işliyordu diye birbirlerine sorarlar. Çokça salavat-ı şerife getirmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e duyulan muhabbetin büyüklüğüne alamettir. Bu da kişiyi neticede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştırır. Nitekim hadis-i şerifte, kıyamet gününde insanların bana en yakın olanı, ''Bana en çok salatü selam getirendir.'' buyurulmuştur. Cenab-ı Hak salatü selam getirenlerden razı olur ve onlara öyle büyük lütuf ve ihsanlarda bulunur ki, tarifi mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir defa salat edene, Allah Teala on kat merhamet eder, on hatasını siler, ve mertebesini on derece yükseltir. Cebrail aleyhisselam da bir defa salavat getirenin günahlarının affedilmesi için on defa istiğfar eder. Bir defa selam gönderene de on defa selam gönderir. Cenab-ı Hak bütün insanlığa rahmet olarak hediye ettiği Habib-i Ekrem'ine karşı bigane kalmamıza razı olmaz. Bu sebeple, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam getirme hususunda cimrilik edenler, cennetin yolunu şaşırırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Bir topluluk bir mecliste oturur da, orada Allah Teala hazretlerini zikretmez ve peygamberlerine salavat getirmezlerse, bu yaptıkları büyük bir noksanlıktır ve kendileri için acı bir hasret ve nedamet sebebi olur. Aynı zamanda Allah tarafından bir cezayı da hak etmiş olurlar. Artık Allah Teala dilerse onlara azap eder, dilerse mağfiret eder. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şöyle buyurur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ihlasla salavat getirmek, günahları suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona muhabbetle selam göndermek, pek çok köle azat etmekten daha faziletlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmekse, canların özünden ve Allah yolunda kılıç vurmaktan daha üstündür.